Selamünaleyküm. Aleyküm. Bir ilmal programında tekrar karşınızdayız. İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza sizlerin göndermiş olduğu soruları soruyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Allah razı olsun. Hocam programımıza çok büyük bir teveccüh var. Çok sorular var. Tabii biz mümkün mertebe aynı cins soruları teke düşürüyoruz, soruyoruz. Evet. Ee, hemen başlayalım inşallah Buyurun. müsaadenizle. Buyurun. Hocam ilk sorumuz sehif ile alakalı. Nafile bir namaz kılıyordum. ikinci rekata oturmadım, ayağa kalktım. Bu sebeple sonradan seyif secdesi yaptım. Yanımdaki bir arkadaşım seyif secdesinin vacibi terk etmekten dolayı gerekli olduğunu söyledi. Nafile namaz vacip olmadığı için sev secdesine gerek yok dedi. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?" diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ale aleyhi ve sellem ve ba'du Sehiv secdesi, yanılgı secdesi, namazda vuku bulan hatanın telafisi ee, Kitaplarımıza baktığımızda bu konuya dair e, namazda bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi veyahutta bir vacibin tehir edilmesi eğer yanılgı neticesiyle vuku bulacak olursa kişi selam verdikten sonra bir tarafa selam verdikten sonra sevşecesiyle bunu telafi eder şeklinde ifadeler yer verilmiştir. Evet. Ancak hidaye sahibinin de ifade ettiği üzere diyor ki burada her ne kadar üç şeyden bahsedilse de yani farzın tehir vacibin terki veya vacibin tehirî evet. şeklinde üç şeyden bahsedilse de bu neticede tek bir şeydir vacibin terkidir. Evet. Çünkü farzı yerli yerinde yapmak vaciptir. Vacibi yerli yerinde yapmak da vaciptir. Dolayısıyla farzın tehir edilmemesi vacip olacağı için tehir etmek vacibin terkidir. Evet. Vacibi de yerli yerine yapmak vacip olacağı için bunun tehir edilmesi de vacibin terki olacaktır. Evet. ve netice itibariyle namazda bir vacip terk edildiği zaman bu namazda seyhüs hecdesi yapılır. Tabi bu terk kasıtlı olmamalı yanılgı neticesiyle olmalı. Zira bir insan kasıtlı bir şekilde namazda vacibi terk ederse bu namazın iade edilmesi vacip olur. Evet. Bu durumda sevü hecdesi bunu kurtarmayacaktır. Şimdi sual eden kardeşimiz ise diyor ki e, namaz içinde teşehhütte birinci teşehhütte oturmam gerekirken oturmadım kalktım e, Oysa vaciptir vacibi e, terk etmiş olacaktır e, Bu durumda sehiv secdesi yaptım ama birileri tarafından dendi ki nafile namazda sehiv secdesi yapılmaz niye? Çünkü sehiv secdesi vacibin terkinden kaynaklanıyor Oysa namazın tamamı vacip değil nafiledir bu sebepte vacip terk edilmiş değildir Şimdi bu söyleme bakıldığında aslında doğru bir söylem değildir. Niye? Evet. Çünkü namaz külli itibariyle nafile dahi olsa namazın şartları ve rükünleri açısından meseleye baktığımız zaman farz namaz ile nafile namaz arasında bir fark yoktur. Evet. Namazın dışında aranan şartlar bir de içinde aranan şartlar birine şart diyoruz, bir diğerine de rükün diyoruz. Örneğin abdest namazın bir şartıdır. Nafile namaz da abdestsiz kılınamaz, farz namazda da abdestsiz kılınamaz. Namazın nafile olmaklığı abdest şartına halel getirmeyi meşru kılmaz. Evet. Keza namazda kıraat farzdır. E, nafile namazda da kıraat farzdır. Farz olan namazda da kıraat farzdır. Di yine diğer rükünler de hakeza bu şekildedir. Sadece şöyle bir ayrıma gidebiliriz. Nafile namazlarda kıyam farzı oturarak eda edilebilir. Ee, ama ima değil yani oturarak namaz kılınacak yine secde yapılmak kaydıyla evet. ama oysa farz olan bir namazda özür bulunmaksızın kişinin kıyamı terk etmesi düşünülemez. Evet. Bu sebeple baktığımız zaman kişi namaza başlamasıyla Hanefi mezhebinin kuralını neticesiyle ilzam bir şuru dediğimiz o namaz kişiye vacip olur. Bu saatten sonra namazın içinde yapacağı eylemler normal farz namazda yapacağı eylemler kabiliğinden yani farzın terki, farzın tehir veya vacibin terki veya vacibin tehir. Evet. Bu sebeple nafile namaz dahi olsa ona başlamıştır ve artık içerilik itibariyle farzları, vacipleri ve sünnetleri olan bir namaz içindedir. O zaman orada vacibi terk etmişse veya farzı tehir etmişse veya vacibi terk etmişse bu insanın da şüphesi, seyir yapması gerekecektir. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Bir insan nafile bir namazla başlasa ve o namazda bir farzı kasıtlı olarak terk etse. Evet. Bu durumda kişi o namazı iade etmesi farz olacaktır. Hmm. Eğer kasıtlı olarak vacibi terk etmişse o namazı iade etmesi vacip olacaktır. Oysa namaza hiç başlamasaydı başlamayabilirdi. Evet. Çünkü tamam itibariyle bir nafile bir namazdır. Ama böyle olmakla beraber madem ki o namaza başladın o zaman o namazı kişi ilzam etmiş oluyor. Bir nevi nezletmiş oluyor. Dolayısıyla onu sonuna kadar getirmek zorundadır. Bir halel ile bir bozukluk söz konusu olacak olursa şüphesiz onu iade etmesi de gerekecektir. Namazın asli farz olmasıyla sonradan farz olması arasında bazı farklılıklar vardır. E, Harem-i şerife gidenler özellikle çok sual ederler orada. İşte e, ikindi namazından sonra tavaf yapsak tavaf namazını kılabilir miyiz? Evet. Yani e, farzların kılınmasının yasak olduğu e, affen, nafile namazların kılınmasının yasak olduğu ancak farzların kılınmasının serbest olduğu kerahat vakitleri vardır. Bu vakitlerde tavaf namazını kılabilir miyiz? Niye? Çünkü tavaf namazı vacip bir namazdır. Vacip. Nafile bir namaz değildir. Oysa ikindi namazının farzı kılındıktan sonra nafile kılınmaz, farz kılınabilir. O zaman tavaf namazını da kılabiliriz şeklinde bir düşünce. Ki bunu aslında fuka'dan diyenler de var evet. ama bu konuda tercih edilen görüşe göre hayır namaz asli itibariyle vacip değil, nafiledir. Niye? Çünkü tavafın kendisi nafiledir, evet. onun vacip olması kişinin kendi eylemiyle olacağından dolayı o namazda statü itibariyle nafile namaz konumundadır. O zaman nafilelerinin kılınmasının meşru olmayacağı mekru olacağı vakitlerde şüphesiz bu tavaf namazında kılması doğru olmayacaktır. O yüzden namazın nafile, farz, vacip olması e, özellikle sualde de ifade edildiğiniz üzerine seyir seyircisi noktasında bir etki yapmayacaktır. Evet. Ee, o zaman hocam kardeşimiz vacibi terk ettiğinden dolayı seyir seyircisi yapması Eğer e, hata sonucu vacibi terk etmişse elbette seyir seyircisi yapması gerekecektir. Ki o da zaten yapmış, yapmış yaptığını söylüyor. Allah razı olsun. Hocam diğer bir sorumuz şöyle. Annem ile ortak bir daire aldık. Bu dairenin yarısı bana ait. Annemin hissesi ise onun öz malıdır. Bana şöyle dedi. Yurt dışındaki kardeşin şayet gelirse kendisine ait olan hisseyi ona verirsin. Şayet gelmezse o hisse de senin olsun. Kardeşim henüz gelmedi. Annem ise vefat etti. Bu durumda annemin hissesi benim olur mu yoksa kardeşim gelinceye kadar bekletmeli miyim? Rabbim tabi bu annemize de rahmet eylesin, ve bir cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Amin. Tabi meseleyi bir talil etmemiz gerekir. Ee, en azından anladığımız doğru mudur? Bunu tavsiye edebilme adına. Ee, bir mal var, bir daire var. Bu daire evlat ile anne arasında ortak. ortak evet. ee, evladın hissesi evlada aittir. Zaten konumuz değil. Annenin hissesi ise e, şu anda anneye aittir. Ölümü ile miras olarak mı değerlendirilir? yoksa annenin verdim demesiyle vermiş durum mu ancak ifadeye baktığımız zaman anne diyor ki evladına evlatlarından bir tanesine e, şayet filan evladım gelirse benim hissem ona verirsin diyor Evet e, gelmemesi durumunda ise bu ise senin olsun diyor şimdi bu verirsin veya senin olsun ifadesi bir hibedir Evet. Ee, verirsin de vekalet yoluyla hibedir. Yani oğluna şu anda mevcut olan yanındaki evladına vekalet vermiştir. Benim namı bunu kardeşine veya ağabeyine verirsin. Ee, bu vekalet, hibeye vekalet veya senin olsun. Bu da kişinin bizatihi kendisine hibe. Ancak hibenin tamamlanması ancak kabız ile. Yani malı teslim da gerçekleşir. Onun öncesinde ben verdim senin olsun demek suretiyle eğer bir teslim söz konusu değilse henüz bir verme işlemi gerçekleşmemiştir. Evet. Yani alışverişten farklıdır. Örneğin ben bu bardak bana ait olduğunu düşünecek olursak size 10 TL'ye sattım desem siz de aldım deseniz yani icap ve kabul diye ifade ettiğimiz irade beyanları gerçekleşecek olursa henüz o bardağı size teslim almasanız da mülkiyet ifade etmiş, malın mülkiyeti size intikal etmiş olur. Evet. Ve siz de bu mukabilde bana bedelini borçlanmış olursunuz. Ama aynı misalimizle ben bu bardağı size hediye ettim desem, siz de teşekkür ederim kabul ettim deseniz dahi o bardağı teslim almadıkça veya ben onu sizin tesliminize sunmadıkça ki tahliye yoluyla teslim alma denir buna bu bardağı mülkiyeti size intikal etmiş değildir vermiyorum diyebilirim Hı. ama alışveriş sisteminde böyle değil şimdi meselemize döndüğümüzde anne bunu çocuğuna verdim diyor ama teslim etmiyor veya falan evladıma uzakta olan evladım gelirse verdim diyor şarta bağlıyor peki bu durumda bu vekâlet ne zamana kadar geçerlidir? yani o uzaktaki evladın gelmesi gelmemesi ile bu kişiye ait olacaktır Peki bu insanın gelmemesi ne zaman anlaşılır? Çünkü her an gelme ihtimali vardır. Süre ne zaman Gelmeme edecek? ne zamandır? Ha, deseydi ki şu zamana kadar gelmezse veya bu zamana kadar şeklini ifade kullansaydı belli bir nihai nokta koyabilecektik. Evet. Ama gelmezse ifadesi gelmenin mümkün olmayacağı zaman dilimine kadar uzayacaktır. Peki o insanın yani dışarıda olan o kardeşin ve abeyinin gelmemesi ne zaman kesinlik kazanacaktır? O dışarıdaki kişinin ölümüyle hmm. çünkü ölmedikçe gelme ihtimali her daim devam edecektir. Evet. Dolayısıyla ölmeden biraz önce yani bir anlıktır o, o zaman gelmeyeceği anlaşılmıştır. O zaman annenin bu ifadesi doğrultusunda o malı yanındaki evladına hibe etmiş olacak. Evet. E ama bu zaman devam etmiyor. Çünkü daha karşıdaki evlat yani uzaktaki evlat gelmeden anne vefat etti diyor. Evet. O zaman bu mal daha henüz annenin işte bu gelirse Şahper. filanındır, gelmezse senindir sözü olsa bile malın mülkiyeti daha hala da annededir. Anne bunu daha kimseye vermiş değildir. Çünkü şart gerçekleşmemiştir, e şart gerçekleşmediği için onun da değil, bunun da değildir, mülkündedir ve bu mülkü devam ederken anne vefat etmiştir. O zaman mal, annenin malı olarak anne ahirete intikal ettiğinden dolayı tereke diye ifade ettiğimiz annenin geriye bırakmış olduğu miras malı olacaktır. Evet. Bu sebeple ne o gelse de bu saatten sonra ana ait olur ne de gelmese de buradaki evlada ait olur böyle bir Mirası şey denmez görmeye. tamamıyla miras olacaktır. Artık annenin geriye bırakmış oldukları mirasçıları kimlerse e, bunlar da cinsiyetlerine, konumlarına göre hisseleri doğrultusunda taksim edilecektir. Yoksa işte gelmedi cenazeye dahi gelmedi o zaman benim olsun şeklinde bir algı yanlıştır. Evet hocam çok ince meseleler var. Hocam, e, yaratma kelimesi ile alakalı bir soru var, e, yarattım demek caiz midir, bu kelimeyi etrafımızdaki insanlar çokça kullanıyor, bunun hükmü konusunda bilgi istiyorum. Şüphesiz bir Müslümanın e, bu gibi söylemlerden kaçması e, elzemdir, hatta evet. güzel olanıdır deriz. Ama bunu kullanan bir insana e, gerçekten yarattım kelimesini kullandığı için küfre düştü denir mi? Arap dil edebiyatında e, örnek olarak verilir. Bazı kelimeler vardır ki bu kelimelerin telaffuz edilmesinde e, bunlarla mecaz mı kastedilmiştir, hakikat mı kastedilmiştir? Yani mecaza mı gidilir, hakikate mi gidilir? O ifadeyi söyleyen kişinin niteliğine göre değişkenlik arz eder. Evet. E, yine örnek olarak verilir. Evet. En bete er el bakle. Bahar e, bitkiyi oluşturdu, meydana getirdi. Kelimenin lugavi manası bu. Eğer bunu Allah inancı olmayan bir insan söylemişse burada bu kişi hakikati kastetmiştir. Çünkü gerçekten o kimse o bitkinin oluşumuna etken ve onu yapan icat edenin bahar olduğuna inanıyor evet. ve inancı doğrultusunda bunu ifadeyi kullanıyor. Bu söz hakikattir denir. Ama bu ifade eğer bir Müslüman kullanır ise denir ki bu bir mecazdır. Çünkü Müslüman gerçek manada onu yaratanın Allah olduğunu bilir, bilir. ama Bahar'ın buna sebep olduğunu evet. e bileceği için her ne kadar lafız olarak bunu söylemiş olsa da bu hakikati değil mecazi kastetmiştir. O zaman mecazi hüküm buna göre verilecektir. Şimdi keza bir Müslüman ise ve yaratıcının Allah olduğunu biliyorsa ki elhamdülillah herkes bunun şuurundadır evet. o zaman böyle bir insanın herhangi bir olay karşısında filancı şunu yarattı, ee, işte ben bunu yaptım, yarattım tarzındaki ifadelerde genel olarak icat etme, e, onu ortaya çıkarma yani yoktan var etme şeklinde değil de keşfetme e, tarzında e, ifade sadedinde kullanılmış mecazi bir kelimedir. Dolayısıyla bu ifadeyi kullanan kimse sen Allah muhafaza iman dairesinden çıktın denmez. Ama şüphesiz tabii bu gibi ifadeleri dilimize alıştırmamamız gerekir. E, yaratma çünkü hassas bir kelimedir. Allah'a ait olan bir sıfattır. E, dolayısıyla bu gibi kelimelerden kaçmamız elbette güzel olandır. Ama varsayın biri de kullandıysa hemen sen kafirsin demek de doğru bir şey değildir. Evet hocam. Başka bir izleyicimiz şunu sormuş hocam. Ben bir tarikat'a mensubum. Ben mensup olduğum zamanki şeyhin vefat etti. Yerine birini tayin etti ama benim kalbim mutmain değil. Tarikat değiştirmem doğru olur mu? Nelere dikkat etmeli istiyorum. Şimdi tarikat işi, tasavvuf işi, gönül işidir. Evet. Ee, i̇mam Rabbani kutsesi ruhu tarikanın piri olarak e, buyurur ki Şeriatın üç cüzü vardır. İlim, amel, ihlas cüzü vardır. Ve bu üç herhangi bir tanesi eksik olacak olursa Şeriat nakıs olur. İlim ve o ilmin amele yansıması ancak o amelin ihlaslı bir şekilde yapılabilmesi. Evet. Bu üç e, ayağın oluşumu. E, şeriat asıl olan bu üç şeyden ibarettir. Peki tarikat nedir? Veya tasavvuf daha genel anlamıyla bu nedir? Üçüncü ayak olan ihlası sağlamaya alan, ihlası Gene, ne diyelim onu? Yani ihlası elde etme etken olan bir araçtır, amaç değildir. Evet. Ya yani nasıl ki e, ilim elde edebilmek için bir takım e, bilgileri elde etme ihtiyacımız var, Şer'i ilimleri öğrenebilmemiz. İşte Kur'an-ı Kerim'e vakıf olabilmemiz, hadis-i şeriflere vakıf olabilmemiz, fıkıh ve tefsiri bilmemiz, elbette sarf, nahiv diye tabir ettiğimiz e, araç olan ilimleri bilmemizi gerektirir. Evet. Yani ilim e, ayağını elde etmek için var olan ayaklar veya var olan araçlar neyse şeriatın üçüncü cüz'ü olan ihlası elde etmek için gerekli olan araçlardan bir tanesi de tasavvuftur. Dolayısıyla e, tarikat maksut değildir. Maksuda vesiledir, araçtır. Tasavvuf evet. amaç değil, araçtır. Amaç şeriatın bizatihi kendisidir. Bu nedenle işte tasavvuf şeriyata aykırı düşerse ne olur? Böyle bir şey olamaz. Evet. Çünkü e, İmam Rabbani de buyurduğu gibi tarikat ve hakikat şeriatın hadimidir. Evet. Hizmetçisidir. Şeriatın da bir cüzünün hadimidir. Yani ihlasın, i̇hlasın hadimidir. Evet. E, genel olarak değil. Çünkü biraz önce söyledik şeriat 300'den müteşekkildir. Dolayısıyla böyle olduğundan dolayı tasavvuf o ihlası elde etmede kişinin bir araç olarak seçmiş olduğu bir yoldur. Bu yolda da gönül işidir, meşrep işidir. Kiminin feyzi alacağı stil farklı olabilir veya gönlünün bağlanacağı bir şeyh efendi farklı olabilir. O yüzden biz burada bir yönlendirme yapmamız doğru değildir yani kardeşimiz diyor ki ben bir tarikat mensubuyum ee, ve bu tarikat mensubu iken şeyhim vefat etti bir başkasını halef olarak bıraktı ama gönlüm mutmain değil ne yapacağım diyor burada artık kendisi kendi yolunu seçecektir evet. tabi bunun öncesinde yani evet tarikat tasavvuf e, şeriatın üçüncüsü olan ihlası elde etmede bir araçtır ama aracın da sağlam olması gerekir aracın da e, Allah muhafaza bir takım sapık olan araçlar konumunda bulunmamalıdır yani bu noktada dikkat etmelidir çünkü eğer bir tasavvuf şeriatın zıttını emrediyorsa şeriatta olmayan bir şeyi tasavvuf adına söylüyorsa bu tasavvuf zındıklıktan başka bir şey değildir bunu bilmek gerekir asıl olan evet. şeriattır Ş sağlamasını şeriata göre yapacağız söylemler şeriatla irtibatlandıracak çünkü İmam-ı Rabbani buyuruyor Allahu azimüşşan ahirette bizde mesul tutacağı şey şeriattır, tarikat değildir. Evet. Dolayısıyla burada bizim asıl mükellef alanımız, mükellef olduğumuz yer şeriat olacağı için şeriata göre meseleleri değerlendirmemiz gerekir. Şeriatın üçüncü olan ihlası temin etmek şüphesiz çok önemlidir ve onu temin etmekte de en büyük yardımcı tasavvuftur. Bu da inkar olunamaz. Ama doğru bir tasavvuftur. Tasavv tasavvuf. tasavvuf ve bu tasavvufu da doğru kişilerden elde edebilmektir. O yüzden bu kardeşimize bu noktada bir araştırmasını tavsiye ederiz. Ee, yoksa yani sen şeyhin illaki oysa vefat ettiği birinde halef tayin ettiyse ona mecbursun ifadesini kullanamayız. Evet. E bu noktada artık kendisi istişarelerini yapar. Gönlünün nereye kayıyorsa ona göre hareket eder ki Rabbim doğruyu, hakkı bulmayı ona da cümlemizden nasip etsin elhamdülillah bizler bulduk. Efendi Amin. Hazretlerimizi bulduk. Rabbim kıymet bilmeyi de bizlere nasip eylesin. Tabi kıymet bilmek her zaman söylüyoruz. Genelde nimet elden gittikten sonra oluyor. O yüzden bu şekilde değil de Rabbim nimet elimizde olduğu halde kıymet bilmeyi bizlere Amin. nasip etsin ki Amin. bu vesileyle de istifademimiz o noktada daha fazla olsun. Allah razı olsun. Amin, inşallah. Hocam yurt dışında yaşayan bir kardeşimizin sorusu var. Yurt dışında yaşıyorum ve yardımlarımı Türkiye'ye bazı derneklere kredi kartıyla yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü başka ödeme şekli olmuyor. Yurt dışında olduğundan dolayı diyor. E, banka belirli bir transfer ücreti kesiyor. Bu ücreti vermek caiz midir diyor hocam. Tabii maalesef e, kredi kartı hayatımızın birçok e, yerinde yerini maalesef. almıştır. Ee, Tabi bu doğru olmamakla beraber artık kaçışı mümkün olmayacak dereceye ulaşmış ama imkan nispetince de e, bizler belli reçeteler doğrultusunda en azından kredilendirme sistemine girme, en azından e, bizati faizle çalışan bankaların kredi kartını kullanma şeklindeki ifadelerimiz. Ama öyle veya böyle hangi e, kredi kartı olursa olsun şunu bilmekteyiz ki bu kredi kartları global olarak yani tek bir merkeze bağlı olması hasebiyle genelde her bir bankanın çalışmış olduğu sistemle çalışmış oluyor netice olarak evet. ama feri olarak bazı farklılıklar vardır. O yüzden yine e, hiç bulaşmamak en güzelidir ama illaki bulaşılması gerekiyorsa da bu durumda e, bu katılım bankaları diye ifade edilen faizsiz kurumlarını tercih etmek daha evven olsa gerek deriz. Ama bu kardeşimiz diyor ki ben işte hayır yapacağım, yurt dışındayım, başka bir şekilde de bu hayri gönderemiyorum memleketime. İlla ki bu bir banka aracılığı ile olacak, kredi kartı ile olacak, komisyon ile belli miktarda kesintiler yapılabiliyor bir masraf adı altında. Evet. Bu olabilir. Neticede bir hizmettir. Hizmet mukabilinde sizden bedel alıyor. Ancak burada önemli olan bir nokta vardır ki bunu birçok hayır kurumuyla da yaptığımız istişarelerde dillendiriyoruz. Ee, örneğin e, kişi zekatını verecek bir kuruma tabi aslında kuruma vekalet vermiş oluyor. Kuruma zekat olmaz. Evet. Ee, bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ee, gelecek olan e, o zekatı da o kurum zekat masrifinde kullanacaktır. Ee, ancak kişi zekatını verirken zekat olarak e, onu veyahutta ada vardır rakamsal olarak onu verirken işte 5000 bin lira, 10 bin lira, 20 lira neyse o rakam üzerinden veriyor. Ee, ancak vermiş olduğu rakamın tamamı o kuruma intikal etmiyor. Arada komisyoncular alınan belli miktarını kesinti alıyor. Evet. 5 5000 lirayı gönderiyorsa işte e, diyelim ki 4800 lira o kişiye ulaşacaktır. E, bu durumda e, o hayır sahibi olan kimse verdiğinin ne kadarının karşı tarafa ulaşacağını bilmeli ve zekat hesabını yaparken de ona yapmalıdır. Evet. Yani o masrafı kuruma değil kendisine çevirmelidir. Evet, saymayacak. Zekatına saymayacaktır. Bu noktada önem göstermek gerekir. Yani bunun haricinde başka yapacak bir şeyim yok. Ben bu hayrımı yaparken illaki birileri bundan e, bir kesinti yapacak ki bu özellikle cep telefonu uygulamalarında veya mesaj uygulamalarında da yapılan Evet. İşte şöyle yazıyorsunuz, rakam yazıyorsunuz, falan kuruma gönderiyorsunuz, o kuruma o bedel gidiyor ama o bedenin tamamı gitmiyor. Belli miktarda aradaki operatör kesinti yapıyor ve gerisi o kuruma gidiyor. Evet. Bunun kişi bilincinde olmalıdır, ona göre hesabını da ona göre yapmalıdır. O kesinti caiz olabilir mi? Neticede bir hizmettir, hizmet bedelidir. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Namazda dünyevi meseleler için sesli ağlamak namazı bozar yazıyor il İlmihallerde diyor bir izleyicimiz hocam. Buradaki sesiden kasıt başkalarının duyacağı şekilde olursa mıdır? E, ve bu durumda abdest değil de sadece namaz mı bozulur? Alaaddin Es-semerkandi Fuka isimli eserinde bu konuya yer vermiş ki İlmihal kitaplarında da genel olarak dediği gibi kardeşimizin yer verilmiş olan bir meseledir. Kişi namazda ağlayacak olsa bakılır deniyor. Eğer bu ağlamada kişiden ses çıkıyorsa aslında harfler belirgin bir şekilde ses çıkıyorsa harfler anlaşılacak tarzda bir ses çıkıyor ise bu da iki kısımdır. Bu ağlama neden kaynaklanmıştır? Ahiret halleriyle alakalı veya okuduğu kıratın manasıyla alakalı huşuyla irtibatlı bir ağlama ise bunun namaza zarar yoktur aksine erdemliliktir güzel bir şeydir. Velev çok sesli ağlasa bile. Ancak bu ağlama dünyevi bir işlemden dolayı, bir acısından dolayı veya ölmüşünü hatırlamasından dolayı yani namazla alakalı değil de hariçle alakalı bir işlemden kaynaklanmışsa e, Arabası çalındı üzgün hocam. gibi yani daha onun e, nokta nokta onun içini siz doldurabilirsiniz. Evet. Bunlardan kaynaklanma bir ağlama ise bu namazın hariciyle meşgul olmak ve tekellümdür bir konuşma gibi değerlendirileceği için bu durumda namaz bozulur. Evet. Ee, peki abdest bozulur mu? Abdest bozulmaz. Çünkü abdesti bozan şey bellidir. Yani bir namazın bozulması, abdestin bozulmasını hiçbir zaman gerektirmez. Belki kardeşimizin bunu özellikle sual etmesi veya kafasını karıştırmasındaki etken şu olabilir. Namazda sesli olarak gülmek, kahkah diye tabir ettiğimiz gülmek abdesti de bozuyor. Namaz da bozuluyor. Burada da sesli bir şekilde ağlamak, etrafındaki insanların duyması, dünyevi bir işlemden dolayı olduğu zaman madem ki namaz bozuluyorsa bu abdesti de mı şeklinde bir kıyaslama Kıyas, evet. yapabiliyor herhalde. Aslında şunu söylemek gerekir. Namazda sesli olarak gülmek, kahkahadi ifade ettiğimiz gülmek aslında abdesti bozan bir hades değildir. Evet. Abdesti bozan unsur vücuttan bir şeyin çıkmasıdır. Hades diye tabir ettiğimiz ya hakikaten çıkmasıdır ve çıkmanın e ekseriyetle çıkacağı bir şeyin oluşmasıdır. Mazinne diye ifade ediliyor. Uyku hali. Evet. Yani uyku hakikatte yine hades değildir ama uyku halinde mafsallar genişliği yani gevşeyeceğinden dolayı kişinin abdesti bozması muhtemeldir. Bu ihtimal hakikat gibi değerlendirilerek bu kişinin abdesti bozuldu denir. Evet. Namazda işte sesli olarak kişinin gülmesi hakikatte böyle bir hades değildir. E peki e, niye namazı bozulduğu gibi abdesti de bozulur? Bu konuda hadis-i şerif varit olmuştur, hılaful kıyas'tır e, ve bundan dolayı Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam işte gülenler e, ki bunun seyriyle alakalı e, bir olay var, o olay karşısında sahabe gülüyor namaz içinde bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazda o gülenler abdestlerini ve namazlarını iadesin etsin buyuruyor. Buradan istilad edilerek abdestin bozulacağı söyleniyor. Evet. Ancak fukaha şu konuyu tartışıyor, bu bir hades midir, abdesti bozan bir durum mudur yoksa bir zecir midir, ceza mıdır? Burada e, genel ifade olarak bunun bir ceza olduğu nitelendiriliyor. Yani bir namazda bir huşu olması gerekirken bu şu huşuya halel gelmesinden dolayı git abdestini de al. Hatta bundan dolayı hadis-i şerif namazla yani rükû ve secdeli namazla alakalı olduğu için rükû ve secdesiz olan namaz yani cenaze namazında kişi bu şekilde gülecek olsa namazı bozulur ama abdesti bozulmaz. Niye? Çünkü hadis-i şerif orada irtibatlandırılmıyor. Hmm. Bu şekilde evet. bir ayrıma gidilebiliyor. Hatta e, bunu hades değildir. Namazın bozulması ve abdestin bozulması ile alakalıdır diyenlere göre kişi namaz içinde sesli güldüğünde abdesti bozulur ama o abdest ile Kur'an-ı Kerim'e tutabilir deniyor. Hmm. Sadece namaz namazla alakalı. Tabii bu bir görüş diğer bir görüşe göre değil. Hayır abdestsiz Kur'an-ı Kerim'de dokunamaz diyor ki ihtiyat olarak bunu söylemek doğrudur. Ama bunun şunun için anlatıyorum. Yani bu gülmeyle ile alakalı namaza mahsus özel bir durumdur. Haldir, evet. Yoksa mutlak konuşmak ağızdan çıkan bir kelam değildir. Kişi namaz içinde dünya kelamı konuşursa namazı bozulur ama abdesti yine bozulmayacaktır. Evet. Yani ağzından bir takım harflerin çıkması, belirgin bir hale gelmesi abdesti bozan bir durum değil. Bu sadece namazı bozan bir durum olacaktır. Bu gülme konusunda veyahut da işte ağlama konusunda buna göre değerlendirmemiz gerekecektir. Evet hocam. Hocam öşürle alakalı iki soru var. Ee, peş peşe inşallah soracağım. Tarladaki ürün toplandıktan sonra tarlada kullanılmayacak olan döküntü kalan ürünlerde öşür için hesabı eklenir mi diye... Birinci soruda hocam. ikinci olarak icara kira, kiralanan tarlaların öşürü tarla sahibine mi ait olur? Yoksa tarlayı eken kişiye mi ait? Ya da öşürü vermek iki tarafa da ait olabilir mi? Böyle ortak öşürlerde hisseler nasıl belirlenir? Genelde tarla sahipleri piyasada geçerli olan kira bedellerini istiyorlar ve gerisine karışmıyorlar. Böyle öşür vermek istemeyen tarla sahibi olursa öşürün hepsini tarlayı eken kişi mi vermek zorundasın? Şimdi isterseniz ikinci sualden cevap başlayalım. Evet. Ee, öşür çıkan mahsulün zekatıdır. Tabii bu mahsulün miktarı İmam-ı Azam ve İmameyn açısından Allah onlara rahmet eylesin Amin. farklı görüşler vardır. Bir de mahiyeti itibariyle farklı görüşler vardır ki bunları daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Tekrar etmek vaktimiz açısından pek uygun olmayabilir. Evet. Ee, ama öşür araziden çıkan mahsulün zekatıdır. Ee, Sulama ile alakalı olarak da onda bir veya yirmi de bir miktarının verilmesi gerekecektir. Ee, ve zekat masif olarak zekat kimlere veriliyorsa bunlar da o kişilere verilecektir bu miktar. Peki bunu kiralama sisteminde kim verecektir? Bu noktada hanefi fıkında farklı iki rivayetten bahsedilse de yine imamlar arasında bu hanife rahimullah ile imameyi bu Yusuf ve imam Muhammed rahimahumullah arasında farklı görüşler olsa da tercih edilen görüş mahsul kime aitse öşür de o kişiye ettir şeklindeki görüştür. E bu tohum sahibi şeklinde de ifade edilebiliyor e veya da ait sahibi kişi olarak da ifade edilebiliyor. Yani tamamiyle mahsule endeksi mahsulün mülkiyeti kime intikal etmişse, kimin ise onun öşrünü de o kişi verecektir. Ee, bu sebeple baktığımızda eğer kiralama sistemi direkmen para üzeri ise, yani siz tarlayı kiraladınız, aylık veya yıllık olarak kişiye belli bir ücret veriyorsunuz, ekseniz de ekmeseniz de o ücreti veriyorsunuz çıkan mahsulün tamamı sizin olacaktır. Bu durumda öşrü siz vereceksiniz. Evet. Ee, ama bazı kiralama sistemleri yarılık diye tabir edilen çıkan mahsul üzerindedir. Yani ne çıkarsa yüzde ellisi senin yüzde ellisi benim veya yüzde kırkı senin yüzde altmışı benim şeklinde ise bu durumda da e, biraz önce bahsettiğimiz iktilaf cari olmakla beraber. Aslında bu iktilafı çözebilmek kolaydır. Yani e, yer sahibiyle kiralayan kimse arasında şöyle bir anlaşma olabilir. Öşür sana ait olsun, kira bedeli şu kadar olsun. Öşür bana ait olsun, kira bedeli şu kadar olsun şeklinde başta bunu uygulamamız mümkündür. Ama genelde başta bu konuşulmuyor, sonradan böyle bir işlem oluyor. Yok sen öde, ben öde. Eğer bu mahsule yönelik ise o zaman herkes mahsulden payı olduğundan dolayı madem yüzde elli yüzde elli ise herkes kendi payının öşrünü versin. Evet. Bunu bu şekilde yapmamız gerekir ama mahsule yönelik değil de adam kira bedelini verip vermişse yani el, arazi sahibi kira bedenini alıyor. Mahsul'e hiçbir irtibatı yoksa o zaman mahsul kiracıya ait olduğu için onun öşrünü de kiracı versin diyoruz. Bu ikinci sorunun cevabı. Peki e, diyor ki topladığımızda geriye kalan zay olan mahsul oluyor. Bunları da öşte katacak mıyız? Herhalde birinci sual oydu. Evet. E, burada öşrün ne zaman gerekli olacağına dair Hanefi mezhebinde 3 farklı görüş var. Birinci görüşe göre e, mahsul kendini gösterdiği andan itibaren üşür gerekli olur. İkinci görüşe göre kemale erdikten sonra üşür gerekli olur. Üçüncü görüşe göre ise hasat vakti zamanında üşür gerekli olacaktır. E, bu tartışma vardır ama bununla beraber kişi eğer hasat etmeden önce mahsul helak olacak olsa yani alıp da deposuna koymadan e, helak olsa o zaman helak olan kısımda öşür vermeyeceği de aşikardır. E, kardeşimiz burada topluyor. Genelde toplamada küllü olarak tarlanın tamamını toplama imkanı olmayabilir. İlla ki evet. kalacaktır. Onlarda zay kabul edileceğinden dolayı onların da öşür verilmesi gerekir denmemektedir. E, dolayısıyla onları hesaba katmaz. Zaten hesaba katması da mümkün değil. Evet. E, çünkü ne kadar toplarsa toplasın illa ki kalacaktır. Bilemeyebilir bunları. Onlar terk edilmiştir, ee, başkaları belki aramancılık diye ifade edilen sonradan gelip de toplayan kişiler olur ki onların ona göre değerlendirilmelidir. Ama kişi aşağı yukarı böyle bir kestirme yapabiliyorsa yani ben e, şu kadardır ama biraz daha fazla vereyim derse de elbette güzeliyle hareket etmiş olacaktır. Bunda tavsiye niteliğinde söylenebilir. Allah razı olsun hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Bize verdiğiniz yararlı bilgilerden Aslanın. dolayı teşekkür ederiz. Allah razı, Allah razı olsun. Razı olsun. Evet değerli izleyiciler sizler de soru sormak istiyorsanız ilmaletlalegültv.com.tr adreslerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Acil sorularınız için de İsmail Afetva hattını 0850 811 77 77 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim.